Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.